Hayırlı günler, hayırlı sabahlar çok kıymetli Gül Efendi dinleyicileri. Bir Sabahın Bereketi programında yine sizlerle beraberiz. Her zaman olduğu gibi günümüze bir hadisi şerifle başlıyoruz. Ve hadisi şeriften önce de Allah'ın selamının, rahmetinin, bereketinin üzerinize olmasını diliyor. Sevban radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Bir Müslüman hasta olan Müslüman kardeşini ziyaret ettiği zaman oradan dönünceye kadar cennet bahçesinde bulunmuş olur buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu hadis şerifi bir daha tekrar ediyorum. Bir Müslüman diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hasta olan Müslüman kardeşini Ziyaret ettiği zaman oradan dönünceye kadar cennet bahçesinde bulunmuş olur diyor ve bu şekilde hasta ziyaretinin önemine dikkat çekmiş oluyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Evet değerli dinleyiciler. Bir öykümüz var. Bugünkü öykümüzün adı Cimri. Delikanlı bütün ağırlığını koltuk değneklerine vererek deniz kenarındaki lüks lokantanın vitrinini seyrediyordu. Yemeklerin sıcaklığından yer yer buğulanan cam ekanın sol tarafında kıymalı yumurtadan patlıcan kebabına kadar 15-20 çeşit yemek sergileniyor. Sağ tarafındaki özel bölümde ise şişlere geçirilmiş tavuklar kızartılıyordu. Kendisi bir arka sokakta oturduğu için bu lokantanın önünden defalarca geçmiş fakat vitrine bir kerecik olsun dikkatle bakmamıştı. Fakat şimdi iki üç gündür yemek yemediği için midesinin emrine girdiğini hissediyor ve karnını doyurmaktan başka bir şey düşünemiyordu. Çocuk dışarıya sızan nefis kokuların tesiriyle yutkunup dururken vitrin camında yankılanan seslerle kendine geldi. Aşırı derecede şık ve şişman bir adam sigara alırken cüzdanından bir kağıt para düşürmüş ve deniz tarafına esen rüzgar parayı çocuğa doğru uçurmaya başlamıştı. Adam önünü bile görmesini engelleyen şişkin vücudundan ötürü koşamadığından boğuk boğuk bağırıp duruyordu. Delikanlı paranın geliş yönünü kestirdikten sonra, anne ve babasıyla birlikte geçirdiği kazadan bu yana, kullanmakta ustalaştığı koltuk değneklerinden birini kaldırdı ve duvar dibinden geçmekte olan paranın üstüne bastırıverdi. En değerlisinden gıcır gıcır bir banknottu bu. Zorlukla eğilip onu yerden aldığında, şişman adam nefes nefese yanında belirdi. Ve hırıltılı bir sesle, o para benim diye atıldı ver bakalım. Delikanlı hiç olmazsa bir teşekkür beklemesine rağmen yine ses çıkartmadı ve parayı adama doğru uzatmak üzereyken açlığın verdiği bir fikirle bu parada benim de hakkım olmalı dedi. Onu tutmasaydım denize uçacaktı. Çocuğa bir tokat patlatıp avucundaki parayı almak şişman adam için hiç de zor değildi. Fakat Çevrelerini saran meraklılar yüzünden böyle bir şeye kalkışmak işine gelmiyordu. Kibar görünüşünü bozmamaya çalışarak peki öyle olsun dedi ne kadarını istiyorsun? Çocuk biraz ilerideki vitrine başıyla işaret ederken iki tavuk alacak kadar olsa yeter dedi. Birini kendim diğerini de bana bakan komşularım için istiyorum. Adam burnumdan soluyarak. ''Sen tavuk fiyatlarını bilmiyorsun galiba.'' diye gürledi. ''Ama bir taneye razı olursan gidip alabilirim.'' Çocuk ister istemez boyun büktü ve büyük bir heyecanla kısmetini beklemeye koyuldu. Şişman adam ise oldukça rahatlamış görünüyordu. Çocuğun elinden kaparcasını aldığı baknotu cebine atarken hızlı adımlarla lokantaya doğru ilerledi ve büyük bir saygıyla yanına koşan garsonların en yaşlısına dünden kalan tavuklardan birini paketleyip dışarıdaki çocuğa verin dedi. Ama sakın benim buranın sahibi olduğumu söylemeyin tamam mı? Allah her insana mal mülk nasip eder Servet imkan nasip eder Bazı hadiselerle olaylarla karşı karşı kalmayı nasip eder ama Yardım etmek Yardıma muhtaç insanların yardımına koşmak Allah için infak etmek, Allah için fedakarlıkta bulunmak, Allah yoluna hizmet etmek, Allah yolunda hiçbir gaye, menfaat beklemeden, sadece Allah rızası için hizmet etmek, herkese nasip olmaz. Bu noktadan, biz insanlara şu dünya hayatı, bir defa verilmiş bir daha da verilecek değil Hz. Adem aleyhisselamdan günümüze kadar her gelen bu dünyadan göçüp gitmiş bu dünyada kimse kalmamış kimse demirbaş olmamış kimse bu dünyaya sahiplenmemiş sahiplenmek isteyenlere dünya tekmeyi vurmuş tepe taklak mezarın içerisine yuvarlamış ama bizler bunları bildiğimiz halde sanki malı mülkü bağı bahçeyi hanı apartmanı paraları şunları bunları imkanları kabir içerisinde orada lazım olacakmış da oraya götürecekmişiz de böyle sık sıkıya tutup maalesef Allah'ın bizim için bir sıçrama rampası olabilecek, O'nun rızasını kazanmaya vesile olabilecek bir nimeti yerinde kullanmayarak, öbür alemde hadis-i şerifin ifadesiyle zekatı verilmeyen, şükrü eda edilmeyen o paraların cehennemde bir ateş olarak insanın vücuduna yapışacağı, ve sonrasında orada bizim için aleyhte bir delil teşkil edeceği maalesef o mal, mülk, o para, pul, o bağ, bahçeler sanki daim bizde kalacakmışız gibi sarılmışız. Hem de kimler öldükten sonra inanan bizler enteresan. Bu noktadan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisi şeriflerinde hani diyor ya Yaşlılık gelmezden önce gençliğin, hastalık gelmezden önce sıhhatin, fakirlik gelmezden önce zenginliğin kıymetini bilmek, hani bunun kıymetini bilmek ona sıkı sıkıya sarılmak demek değil. Yaşlılık gelmezden önce gençliği Allah yolunda sarf etmek, onun kıymetini bilmek. Fakirlik gelmezden önce Allah yolunda infak etmek, Zenginliğin kıymetini bilmek. Hastalık gelmezden önce saatli dönemde Allah için ibadet etmek, Allah için koşturmak. Meşguliyet anı gelmezden önce boş vakitte Allah'a ibadet etmek. O boş vakti tefekkürle değerlendirmek, tezekkürle değerlendirmek, Allah'a zikirle değerlendirmek. Ölüm gelmezden önce hayatı onun istikametinde sarf etmek. Evet değerli dinleyiciler hatırlarsınız rıza bölümünde yarım kalmıştı bir evvelki programımızda kalbin zümrüt tepelerinden birisi olan rıza hatırlarsınız uzun bir mevzu demiştim esbab açısından rıza mertebesine ulaşma adına Rabbi ile muamelelerinde ciddi olmak talepsiz gelen nimetleri tahdisi nimet ve şükre vesile olmaları mülahazasıyla kabullenmek her türlü mahrumiyeti rıza ve iç rahatlığıyla aşmak vahşetlerin yalnızlıkların kapsların pençesinde kıvranırken bile derin bir iç inşirahıyla bütün sorumluluklarını yerine getirmek hakkın emir ve yasaklarını şebi arus davetiyesi gibi kabul etmek misillü bir kısım esaslar söz konusu olsa da mebde itibariyle onun en önemli yükünü, duygu düşünce ve davranışlarıyla ferdin Allah'a yönelip onu duyması onunla doyması onunla oturup kalkması ve gönlünde her gün lahutiliye ait yeni yeni kurgular geliştirmesidir değerli dinleyiciler biz hani diyoruz ya raditu billahi rabbe ben rab olarak Allah'tan razıyım Hz. Muhammed Mustafa'nın peygamberliğinden razıyım din olarak İslam'dan razıyım diyoruz ya bu razı olmak, hoşnut olmak Değişik bir ifadesi Onun emirlerine karşı katıyen Yüz buruşturmamak Onun emirlerini Ya bu zamanda da Yapılabilir mi dememek Eslim Teslim İman teslimi Teslim tevekkülü Tevekkül saadet-i netice verir Ondan gelen emirlere baş göz üstüne deyip itirazsız yerine getirmek. Ve onun emirlerini şebi aruz yani sevgiliyle kavuşma gibi kabul etmek. havf <gülüyor> reca insan üzerindeki tesirleri itibariyle dünyevidirler. Ümit ve korku. Bu iki his dünyada ümitsiz ve mutlak emniyete karşı önemli birer misyon eda etseler de semerelerinin dışında ötede mevcudiyetleri söz konusu değildir. Rıza ve muhabbete gelince onlar dünya ve okubayı kucaklayan enginlikleriyle ötelerde ve ötelerin de ötesinde sürer giderler. Şimdi bizim her halimizde Allah'a şükretmemiz her halimizde Allah'ın rızasından ayrılmamamız gerektiği ve ona karşı kullukta hiçbir zaman içimizde keşke yaşamamamız. Bazen olur içimize inşirah gelir. Bazen içimiz içimize sığmayacak hale gelir. Bazen de öyle bir sıkıntı içinde oluruz ki dünya adeta bize dar gelir. Biz buna kaps diyoruz. Çok sıkılırsınız böyle. Her halükarda Allah'ım sen Hay ve bakisin. Sen var olduktan sonra Allah'ım bu dünyada hiçbir şey bana gam etmez Allah'ım. Öyle ya. Şimdi bir elektrik şebekesini düşünün. La teşbih ve la temsil diyelim. O merkeze, trafoya veya o elektrik akımını veren baraja neyse bağlı olduğu ve hat açık olduğu müddetçe onun arasında, üçün ucundaki lamba yanacak. Ve o elektrik o lambayı aydınlatacak. Kul Allah'la irtibatı olduğu müddetçe geçici olarak o da yine Allah'ın bir imtihanıdır. Allah'ın tabiri caizse bir denemesidir. Her şeyde ama her şeyde onun Rab'lığından razı olma. Bir kardeşimiz enteresan bir şey ifade etti geçenlerde hocam ben bazen Allah korkusundan gözlerim yaşlar akarcasına böyle gözlerimden ağlıyorum içim inşirah doluyor ve adeta içim içime sığmayacak hale geliyor dünyada cennet numun bazı böyle duygu ve düşünceler içerisine giriyor anlar yaşıyorum ama bazen de çok sıkılıyorum böyle ve kendi kendimin münafıklığından şüphe ediyorum diye bir ifadede bulununca aklıma Hazreti Ebubekir radıyallahu anh geldi. Hanzala radıyallahu anhu birlikte efendimizin yanından ayrılıyor Hazreti Ebubekir radıyallahu. Anh. Hanzala diyor ki: "Ya Ebu Bekir, Hanzala münafık oldu." "Niçin?" diyor Hazreti Ebubekir. "Çünkü ben diyor Allah Resulünün yanındayken sadece Allah'ı ve Resulünü düşünüyorum." Onun yanından ayrılınca başka başka şeyler, başka başka düşünceler geliyor aklıma. Bunun için ben kendi kendimin iki yüzlü yani münafık karşı olduğundan endişe ediyorum diyor. Hazreti Ebu Bekir diyor ki vallahi bende de aynısı oluyor. O zaman dönelim o nebiler nebisi. Allah Resulüne durumu açalım. Onlar her meselesini Allah Resulüne açıyorlardı. Ve ondan da her türlü çözümü buluyorlardı. Çünkü Allah Celle Celaluhu, Allah Resulü'nü insanların dertlerinin, problemlerinin çözülmesi adına görevlendirmişti. Geldiler Efendimizin huzuruna. Durumu arz ettiler. Ya Resulallah dediler. Bizler senin huzurundayken sadece Allah'ı ve Resulullah'ı düşünüyoruz. Ama senin huzurundan ayrılınca dünya giriyor, başka şeyler geliyor aklımıza. Biz acaba münafık mıyız ya Resulallah dediler. Efendimiz hayır dedi. Hayır. Siz benim yanımda öyle olacaksınız. Dışarıda başka türlü olabileceksiniz. En fe anen, en fe anen. Bazen öyle bazen böyle. Eğer benim yanımdaki durumunuzu dışarıda da muhafaza edebilseydiniz melekler semadan iner sizinle müsafaha ederlerdi. Tokalaşırlardı buyurur Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Evet, her halükarda Allah'tan razı olma. Fakirken de, zenginken de, hastayken de, sağlıklıyken de, imkanlıyken, imkansız iken, dertliyken, dertsiz iken, sıkıntılıyken, sıkıntısız iken. Her halükarda Allah'tan razı olma ne demek? Onun emirlerini yerine getirmeye çalışma demek. Onun yolunda hizmet etme demek onun yolunda hizmet ederken sadece onun rızasını beklemek demek başka şeyler düşünmemek demek ticari siyasi dünyevi şu veya bu şekilde bir gaye bir maksat aramamak Allah'ım ben sadece senin rızan istiyorum hani Yunus bana seni gerek seni diyor ya rıza hem dünyada hem de ahirette çok önemli bir huzur kaynağıdır ama bu rızaya ermiş olanların bütün bütün ızdırap ve sıkıntılardan kurtulmuş olmaları manasına da gelmez. Aksine rıza yollarında dış yüzleri itibariyle dünya kadar sevimsiz ve ürperten şeyler vardır. Ne var ki rıza kahramanları o yolda karşılaştıkları zahmetleri aynı rahmet kabul eder. İçtikleri zehirleri tiryaka çevirir. Maruz kaldıkları meşakkatleri de sevgiliyle alışveriş ve muaşaka sayarlar. Aslında rıza yolu ağır ve sıkıntılı olduğu kadar emin ve kestirmedir de. Bu yol bazen bir hamlede bir nefada hak yolcusunu insani kemalatın ta zirvelerine ulaştırabilir. Bu bütün aktivitesiyle mümin cepheden cepheye koşarken... Veya kainatı bir kitap gibi süzerken, süzüp her yerde hakkı soluklarken böyle olduğu gibi imkansızlıklar ağında kolu kanadı kırık inlediği ve niyetleriyle mefkuresinin semalarında dolaşmaya çalıştığı hatta evinde kanepesinin üstünde oturup idealleriyle oynaştığı zamanlarda da böyledir. Kıymetli dinleyiciler. Bu dünya ve bu dünya hayatı içerisinde yapmış olduğumuz her şey bize öbür alemde bir şeyler kazandırabilir ve kaybettirebilir. Veya bunun için biz bu dünyada ve bu dünya hayatında elden geldiği kadar Allah'ın rızasını, O'nun yolunu, onun adının gönüllere duyurulması vazifesini her şeyin önünde kabullenmemiz, kabul etmemiz ve bu şekilde düşünmemiz, ona göre bir hayat sergilememiz lazım geldiğini zannediyorum. Çünkü insanların en seçkini peygamberlerse ve o peygamberlerin sonuncusu Hz. Muhammed Mustafa ise, Allah Resulü hayatını bu şekilde örgülemiş. Ve Allah Celle Celal o Habibim dediği nebiler nebisini bu vazife ile göndermiş dünyaya. Dolayısıyla hani Üstad Hazretlerine diyorlar ya. Niçin evlenmedi? Evlenmeyi düşünmedi? Bir enteresan orijinal bir yaklaşımla birisi öyle diyor bir büyüğümüz o diyor yatağına hiç yalnız yatmadı ki hep davasıyla yattı diyor davasıyla yattığı için başka şeyi düşünmeye ne fırsatı oldu ne de duygu düşünce ona ulaştı çünkü o hep derdiyle hep davasıyla derdi davasıydı ki o Van'da kalmış olduğu medresede hani böyle bir Ayağı kayıp aşağı düşerken mesela sizler bir yerde giderken bir düşecek olsanız bir tehlike anında en azından şunu dersiniz Allah diye bağırırsınız veya anam diye bağırırsınız. Ama Üstad Hazretleri o bulunduğu yeri o düştüğü yeri gördüm ben Van'da gezmek nasip oldu davam diyor. O kadar her şeyin önüne geçmiş davası. Hani bir yönüyle Allah demek kendi nefsini düşünmek gibi bakın. Son anında Allah'ı düşünmek. Ama davası öyle önüne geçmiş ki kendisinin de önüne. Zaten demiyor mu? O dönemde Türkiye'nin nüfusu 28 milyon veya 25 milyon. 25 milyon ülkemin insanının imanını selamette görürsem cehennemin alevleri içerisinde yanmaya razıyım. Bu söz bize neyi düşündürüyor Allah aşkına? İnsanlık İslam'la buluşsun, ben ateşte de yansam, ben gam izhar eylemem manasında. Aynı Üstad Bediüzzaman Hazretleri sabah ve akşam namazlarında tesbihatta yedişer defa Allahümme ejirne Nar diyerek Allah'ım bizi cehennem ateşinden muhafaza ile koru diye dua eder, ellerini ters çevirerek biz tesbihatta bunu ifa ederiz. Bunun için değerli dinleyiciler, eğer hayatınızı en fazla değer kazandıracak bir şeyle değerlendirmek istiyorsanız hani böyle yatırımlar olur. Bazısı arsaya yatırır, bazı dövize yatırır, bazı başka şeylere yatırır. Eğer bu dünya hayatınızda dünya hayatınızın en fazla değer kazanacağı bir yatırım istiyorsanız hayatınızı Allah'ın adını başkalarının gönüllere duyurulması adına sarf etmeye çalışınız. Bunun ötesinde de başka bir şey beklemeden. Çünkü Kur'an hadimliği, Kur'an hizmetkarlığı. Hani Üstad Hazretleri birçok yerde diyor ya, "En şeytan ve siyaset" diyor. Siyasetten şeytanından uzak olduğunuz kadar uzaklaşın. Bunun için diyor. Çünkü neticede öyle veya böyle o işin sonunda bir beklenti var. Bir menfaat var kim ne derse desin. Ama Kur'an hizmetkarlığının neticesinde Allah rızası beklenmeli. Zaten Allah rızası beklenirse Kur'an'a hizmetkarlık olur. O yolda başka şeyler beklenirse o eninde sonunda yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Atasözü gereğince meydana çıkacak zaten. Evet. Değerli dinleyiciler. Rıza neticesi. Biraz da insanın. Ümit ve reca derinlikleriyle. Mebsuten mütenasip. Doğru orantılı olarak. Rabbin hoşnutluğundan esip gelen. Büyülü bir sevinç ve sürürdür. Bu. Ne. Ne kurb mülahazasının hasıl ettiği zevk, ne de ibadet-ü taatten duyulan lezzet, ne de günahlara karşı verilen savaştan meydana gelen vicdandaki hazdır. Evet. Bu bütün aktivitesiyle ümit zaviyeli, reca dalga boylu ve temkin edalı ruhani bir halavettir. Ve doğrudan doğruya ondan rıza makamına hususi bir teveccüh ve bir rahmet esintisidir. Rıza mertebesi bütün mülahazaların hakkık kilitlenmesi makamı olması itibariyle onu zevklere, lezzetlere, hazlara vesile saymak veya o türlü beklentiler içinde bulunmak esası duruluk ve saffet olan o makama karşı saygısızlıktır. Bazen diyorlar ki ben namaz kılıyorum ama zevk almıyorum. Yahu arkadaş biz namazı haz almak için zevk almak için manevi hazzı ermek için kılmıyoruz ki bunun için değerli dinleyiciler Allah'ın emretmiş olduğu ve Allah rızası için yapmış olduğumuz işlerde kalbinize sorun fıtrat yalan söylemez vicdan en güzel hakimdir siz Allah için yapıyor musunuz bir sorun kalbinize vicdanınıza bir sorun içinizle bir muhasebeleşin eğer vicdanınız, kalbiniz Allah rızası için diyorsa siz de onun için yapıyorsanız o işten lezzet almışsınız, almamışsınız. O işten haz duymuşsunuz, duymamışsınız. Bunlar çok önemli değil. Zaten eğer namazdan haz almak için namaz kılıyorsanız orada namazın gayesinde bir inhiraf vardır. Siz artık namazı Allah rızası için değil de o haz için, o lezzet için kılıyorsunuzdur. Veya şöyle diyeyim, hacca gidenler var defaatle, umreye gidenler var defaatle ve altını çiziyorum bunun, bu ifade eğer hataysa o hata bana ait bir kaide değil. Ama şu günümüzde, bakın, insanlar üç defa, beş defa, on defa hacca gittim diye böyle göğüs kabartıyorlar. İşte şu kadar Umre'ye gittim diye göğüs kabartıyorlar. Şu günümüzde, şu günümüzün insanı bak. Caddelerde, sokaklarda gençliğimiz perişan. Köprü altılarında şu veya bu yerlerde tinerciler, baliciler. Gençler tutulan, tutulmak istenen bir el bekliyor. Kendisine uzatılacak bir kol bekliyor. Bir yardım el bekliyor. İnsanlık... İslam'ın, Kur'an'ın, Hazreti Muhammed Mustafa'nın sesinden, soluğundan, mesajından mahrum. Ve benim vatandaşım, benim zenginim, Allah Resulü hayatında bir defa haç yapmış. O da veda haccı, değerli dinleyiciler. Eğer umre veya haçta, oradaki zevk için gidiliyorsa, manevi hazzı tekrar tadayım diye gidiliyorsa, ben orada Allah Resulü'nün o gidenlere hoş amedi edeceğini zannetmiyorum değerli dinleyiciler. Eğer o anda bir temessül ediverse, bu şekilde gidenlere bir temesül etse Allah Resulü şunu diyecek belki de. Sizler şehrinizdeki, ülkenizdeki gençliğe beni anlattınız mı? Beni sevdirdiniz mi? Buraya gelme gitme imkanı için sarf ettiğiniz miktarları benim adımın sevdirilmesi adına, Kur'an'ın mesajının duyurulması adına sarf ettiniz mi diye soracak. Ben bir defa haç yaptım. O da veda hacı Siz nasıl 10, 20, 30. Yani burada öyle diyor ya. Kâbe'nin yanında bir şöyle yaptım. Bir böyle yaptım. Aman Allah'ım kendimden geçtim. Nerede Allah'ın rızası? Ben demiyorum bunu yapanlar Allah rızası için yapmıyor demiyorum ama. Burada sizin cebinizde bir miktar para olsa. Karnınız çok acıksa. Siz o paraya gider tatlı mı alırsınız? Üzerinize son derece pahalı bir elbise mi gömlek mi alırsınız yoksa yemek mi alırsınız? Şu anda nesil, gençlik kendisine uzatılacak el beklerken benim o kalbinde iman olan insanım, Allah Resulü'nün aşkıyla yanıp tutuşan Müslümanım ne yüzle gider oralara? Ben bunu çözmüş değilim değerli dinleyiciler. Ve onu artık insan zevk haline getirmiş. Oradaki hazların adeta triakisi olmuş, abonesi olmuş. O hazı yaşamak istiyorum ben diyor. Tamam da sen Kabe'nin yanında o hazı yaşarken kalbinde imansız, gönlünde Kur'ansız, kafasında İslam'sız olan insanlar... Kendi şehrinde, kendi ülkende bu dünyadan göçülüp giderken Allah yarın öbür alemde bu insanların hesabını biz müminlerden sormayacak mı zannediyoruz? Belki biraz ağır oldu ama bu mevzu beni buralara taşıdı değerli dinleyiciler. Aslında kalp Ameli olarak mütale ettiğimiz diğer bütün ahval ve makamat için de aynı şeyleri düşünebiliriz. Onu sevmek ve her halükarda onun hoşnutluğunu aramak başka sebeplerden dolayı değil, yine ondan ötürü olma. Yine ondan ötürü olmalıdır. Hele bir de şu milletin devletin imkanlarıyla hac umre yapanlar var ki aman Allah'ım düşman başına. Dünden bugüne ruh ve kalp dünyasının kahramanları rıza ile alakalı birbirine yakın ve birbirinin tamamlayıcısı pek çok şey söylemişlerdir. Zünnuna göre rıza olacak şeyler henüz olmadan ferdin hakkın ihtiyarını kendi iradesine tercih etmesi, kaza yerine gelip her şey olup bittikten sonra da hayır Allah'ın ihtiyar ettiğindedir deyip, herhangi bir rahatsızlık duymaması ve musibetlerin pençesinde kıvranırken ona karşı en aşikane duygularla coşmasıdır. Her şeyde bir hayır arama olan şeylerde hayır bekleme bir de şu olabilir değerli dinciler bazı insanlar var bakarsınız böyle Kabe'yi Mescid-i Nebevi'yi veya ülkemizde bazı mübarek yerleri mesela Diyelim ki Çanakkale şehitlerinin bulunduğu yeri. Diyelim ki bazı büyük zatların bulunduğu yeri. Bazı böyle manevi büyüklerin bulundukları yerlerde oralara gitmek, oraları ziyaret etmek. O insanlara diyelim ki bu insanlar alkole müptelaysa, içkiye müptelaysa, bunun terkine sebep olacaksa. Diyelim ki namazda imal namaz kılmıyorlarsa, namaza başlamalarına vesile olacaksa, bu insanların o kötülükleri terk etmesine veya farzları yerine getirmesine vesile olma babından bu insanlarla beraber bu insanların yanında bu insanlara refakat edilip o yerlere gidilip gelinebilir. Çünkü onda da bakın kalplere Allah'ın sevdirilmesi, Allah'a iman duygusunun yerleştirilmesi meselesi vardır. Yani orada sen artık kendi zevkini aşmışsın, kendi duygu düşünceni aşmışsın, tabiri caizse radarı o insanın imanına vesile olmaya kilitlemişsin. Onun için böyle bu gibi durumlarda insanlar bir yere elli defada gitseler, niyet bu olduğu müddetçe inşallah bu ayrı bir berekete vesile olur zannediyorum. Evet. Hazreti Zeynel Abidine göre Rıza, hak erinin Allah'ın irade ve ihtiyarına muhalif bütün arayışlara karşı kapanıp, herhangi bir yabancı dilek ve temennide bulunmamasıdır. Ebu Osman'a göre, Cenab-ı Hakk'ın bütün celali ve cemali tecelli ve takdirlerini hoşnutlukla karşılayıp, celalin aynı cemal ve cemalin de aynı rahmet olarak kabul edilmesidir ki, Allah Resulü'nün olacak olduktan sonra senin rızanı isterim nurlu beyanı da buna işaret etse gerek. Evet Allah'ın hükmü henüz yerine gelmeden ona karşı rıza, rızaya azimdir. Gerçek rıza ise başa gelen şeylerin şoku yaşanırken dişini sıkıp ona katlanmaktır. Bunu bir daha tekrar ediyorum. Çünkü burada sohbetin programının birinci bölümünü bitirmek istiyorum daha rıza mevzusu bayağı bir geniş değerli dinleyiciler. Buna ileriki programlarda yine devam edeceğiz. Ve devam ettiğimiz zaman da göreceksiniz ki hakikaten rıza çok önemli. Müminin hayatında önüne geçilmeyen en değerli ve bizim için de hayatımızın vazgeçilmezlerinden birisiymiş dersiniz. Ve burada Allah'ın hükmü henüz yerine gelmeden ona karşı rıza, rızaya azimdir. Gerçek rıza ise başa gelen şeylerin şoku yaşanırken dişini sıkıp ona katlanmaktır. Evet, bu arada biraz önceki mütealalardan herhangi birine irca edeceğimiz ve rızanın ayrı birer buğdu sayılan şu küçük mülahazaların tespitinde de yarar var. İşte onlardan bir kaçı demiş bir rıza uluhiyet ve rububiyet kaynaklı hiçbir karara karşı rahatsızlık duymamak rıza uluhiyet ve rububiyet kaynaklı yani takdiri Allah'tan gelen hiçbir karara karşı rahatsızlık duymamak ikincisi Allah'tan gelen her şeyi sevinçle karşılamak üçüncüsü kader rüzgarları ne yandan eserse essin gönül rahatlığıyla göğüslemek. Dördüncüsü en sarsıcı ve ciğer sus hadiseler karşısında bile kalp balansının ayarını korumak. Beşincisi Allah'ın levh-i mahfuz hakikattaki takdirlerini düşünerek başa gelenler karşısında yok yere vurunup dövünmemek. Evet değerli dinleyiciler. Bundan sonra inşallah önümüzdeki programlarımızda Rızaların, düz insanların rızası var. Havam, avamların, havasların rızası var. Yani böyle herkesin düşünebileceği rızaların dereceleri var. İnşallah onu da sonraki programlarımızda ifade etmeye çalışacağız. Ama Rabbim bizi rızasından ayırmasın. Rabbim bizi yapmış olduğumuz her şeyi onun rızası için yapan kullarından eylesin öyle ya hep arz ederim ben enteresandır şeytan bizi o Rabbin yolundan uzaklaştırmak alıkoymak haramları itikab ettirmek emirleri farzları helalleri de yaptırmamak için envayi türlü tabiri caizse bağışlayın fırıldağa çevirir oyunları yapar bunlara muvaffak olamayınca ondan sonra bu yapılan amelleri ibadetleri boşa verdirtmek adına insanlara değişik oyunlar tatbik eder. İşte oyunlardan bir tanesi de bakın yapılan işin Allah rızası için yapılmaması. Hani İslam tarihinde kuzman diye birisinden bahsedilir. Efendimizin ashabı arasındadır bu. Ve Efendimizin ashabıyla beraber harp etmiş, cihad etmiş bir insandır. Ve harp meydanında canını vermiş, hayatını vermiş biz ne diyoruz? Cihat meydanında ölenlere şehit diyoruz. Şehit düşmüş diyoruz ama asab ı Kiram Hazretleri gelir Efendimiz'e Kuzman ne güzel harp etti, ne güzel cenk etti, ne güzel savaş yaptı. Herhalde şimdi cennette reftare geziyordur ifadesinde Allah Resulü başını şöyle sallayıverir. Bir insanın daha cehenneme gitmesinden dolayı duyduğu üzüntüyle Rahatsızlığı ifade eder derecesinde. hayırdır. Kuzman Allah için savaşmamıştı. O ne güzel harp ediyor, ne güzel cenk ediyor, ne güzel cihat ediyor desinler diye savaştı. Ve herkes de bu tarafta onu söyledi. Kuzman ebediyen cehennemdedir buyurur. Bakın değerli dinleyiciler. Bir insan niyeti Allah rızası için eğer Kuzman harp etmiş olsaydı Allah rızası için olsaydı o harp meydanında, cihat meydanında cennetlik olacak, iman üzere gitmiş olacaktı. Ama Allah rızası için savaşmamış olduğundan dolayı ebediyen cehennemdedir buyurur Efendimiz. Bu noktadan yaptığımız her ibadeti, yaptığımız her işi, yaptığımız her hizmeti parola sorarım onlara. Allah rızası için mi yapıyoruz başka şey için mi? Eğer Allah rızası yoksa o yapmış olduğumuz amelin, hareketin, ibadetin, hizmetin parolasında ona geçit vermeyin. Almayın içeriye. Girmesin kalp evinize. Ruh dünyanıza müsaade etmeyin girmesine. Çünkü onun size ne bu tarafta ne de öbür alemde bir faydası olacak. Aksine öbür alemde elinizi dizinize vurmanıza sebep olacak. Nasıl mı? Keşke Allah'ım. Keşke onu sen rızan için yapsaydım. Veren insanlar. Birisi görsün, birisi bilsin, birisi duysun. Ne cömertmiş desinler diye veren insanlar. Keşke Allah'ım. Sen rızan için vermiş olsaydım. Sen rızan için vermiş olsaydım da. Bu alemde senin rızanı kazananlardan olsaydım. Zira dünyada ne güzel veriyor, ne güzel ediyor, ne güzel infak ediyor diyen insanların demesi burada bana fayda vermiyor Allah'ım. İbadet edenler, Kur'an okuyanlar, hizmet edenler, gece gündüz koşturanlar velevki diyorum ben. Farz-ı muhal dersek inşallah bir beyis olmaz. Farz-ı muhal eğer Allah'ın rızasının dışında... Bir niyetle onu yapmışlarsa Aynı şekilde Onlar da öyle diyecek Bu noktadan değerli dinleyiciler Yapmış olduğunuz Düşünmüş olduğunuz Düşünmekte olduğunuz Yapmakta olacağınız her işe Allah'ın rızasının parolasını sorun Hani sizler bazı yerlere girersiniz Girerken Bu böyle e, Askeri yerlerde olur Askerlik yapan dinleyicilerimiz bilirler Veya bazı böyle gizli Önemli yerlere girerken parola sorarlar. Nöbetçilere parola sorarlar. Aynı bunun gibi o hareketlere parola sorun. Allah'ın rızası var mı? Varsa onu yapın. Yoksa, hatta büyüğümüz öyle diyor. Bir yerde namaza durdunuz. İçinizden gele gele böyle. Gözlerinizden yaşlar akıyor. Bir namaz kılıyorsunuz ki hiç sormayın. O anda içinizden geldi. Yahu şu etraftaki insanlar, vay be şu adama bak nasıl namaz kılıyor be desinler diye. Aklınıza geldiği an selam verin gidin tek başınıza başka yerde diyor. Hatta sahabe-i kiram hazretleri kendi aralarında konuşurlarken gece bir hadisenin meydana geldiği ifade ediliyor. Birisi de diyor ki evet diyor ben diyor baktım. O hadisede endişe edilecek bir şey yoktu gece vakti. Sonrasında dönüyor diyor ki ha aklınıza bir şey gelmesin ha diyor. Ben gece ibadet filan için kalkmamıştım. Ben bir ihtiyacım vardı mesela tuvalet ihtiyacı gibi. Onun için kalkmıştım da o vesileyle çıktım, çıkmıştım diyor bakın. Niçin insanlar gece ibadete kalkmış diye düşünmesinler diye. Bu noktadan efendimizin Aleyhissalatu vesselam'ın gizli şirk dediği, şirki hafi dediği riya bizim amellerimizi alıp götüren bir hadisedir değerli dinleyiciler bunun için her şeyi ondan bilmek her şeyi ona vermek ben diyen Allah diyemez diyor büyüğümüz ben diyen Allah'a kavuşamaz Allah'a vasıl olamaz hatta hani biz diyoruz ya ene yok nahnu var biz varız biz demek var hep onu da geçmek lazım diyor büyüğümüz hep o diyeceksiniz o her şeyi ondan Allah diyen ben diyemez zaten Allah diyen diyeceğini demiştir. Allah diyen nasıl ben desin ki? Hani güneşe kavuşmuş, güneşin ışığıyla, nuruyla hemdem olmuş bir insan mumun ışığını görebilir mi? Göremez. Haşa Cenab-ı Hak güneşleri yaratandır. Allah'a kavuşmuş, Allah'ın nuruyla nurlanmış insan kendi benlik mumunun, kendi benlik karanlığının aydınlığını görebilir mi? Eğer onu aydınlık denirse... Ki benlik enaniyet en büyük karanlık en büyük zulümattır. Cenab-ı Hak bizi benlikten enaniyetten muhafaza eylesin. Bütün amellerini bütün hal ve hareketlerini onun rızası istikametinde yapan kullarından eylesin diyoruz. Ve sizleri inşallah bir ilahiyle baş başa bırakıyor. Aile İl bölümümüzde yine sizlerle tekrar buluşacağız inşallah. geldik bugünkü Aile İlmihali bölümümüze bugün bir güzel bir misal var Nişapur vaizinin hanımına sabır diye şu anda Rus, Çin ve Afganistan hudutları içinde paylaşılmış bulunan ve bir kısmı da İran toprakları içinde kalan eski Türkistan'da nice şehirler vardır ki her birinde birer İslam büyüğü yetişmiş, fazilet ve güzel ahlak timsali zatlar yaşamıştır. Rey'de doğup sonra Nişapur'a gelerek vaizlik göreviyle ömrünü tamamlayan Nişapur vaizi Said bin İsmail de bu fazilet ve güzel ahlak örneklerinden biridir. Hicri 298'de Nişapur'da yaygınlaşan söz şuydu. Bağdat'ı Cüneyt, Şam'ı Abdullah bin Celal, Nişapur'u da hiyerel vaiz Said maneviyatlarıyla ihya etmiştir. Bağdatlı Cüneyt tasavvuf büyüğüydü ama sözünü etmek istediğimiz Nişapur vaizi Said ise tamamen bir halk adamıydı. Halk dilini ve tabirlerini konuşur, tasavvufun yanlış anlaşılacak terimlerinden dikkatle kaçınırdı. Nişapur vaizinin günümüz vaizlerinden farklı tarafı vardı. O daima kendi nefsini itham eder, bütün vaazlarında nefsiyle münakaşaya tutuşurdu. Gariptir ki, cemaatten kimseyi itham etmediği halde, bütün cemaat de kendine göre onun sözlerinden hissi alır, hemen herkes kendi nefsine pay çıkarırdı. Vaazına şu cümlelerle başlardı. Tabip, kendi hasta. Gariptir ki hasta muayene ediyor. Tabipte takva yok. Acayiptir ki takvadan söz ediyor. Allah'ım sen bizi affeyle. Hani Alvarlı İmam'ın bir sözü var ya Mevla bizi insan eyleye diye. Şu anda İran hudutları içinde bulunan Nişapur'un bu ilmiyle amel eden vaizi sahip Başına gelen hadiselere nefsini o kadar razı etmiş hayatın cilvelerine kendini o kadar hazırlamıştı ki karşılaştığı hiçbir hadise onda yeis ve üzüntü meydana getirmemişti. Hatta bu yüzden derdi ki 40 senedir Rabbimin beni üzen bir takdirde bulunduğunu bilmiyorum. Acaba Nişapur vaizinin bu sözü gerçekten de üzüntü ve acı veren bir hayat hadisesiyle karşılaşmadığından mı? Yoksa başına gelen her olayın arkasındaki ilahi hikmet ve rahmetleri görerek sabredişinden tahammül gösterişinden midir? Dilerseniz bu soruya cevap teşkil etmesi için onun bir evlenme hikayesini nakledelim sizlere. Bakalım nasıl bir evlilik yapmış, ne türlü bir sabır imtihanı göstermiş. Nişapur vaizi ikinci defa evlenmişti birinci hanımı ile geçirdiği 15 yıllık hayatını nasıl yaşadığını ikinci hanımı Meryem'in bir suali üzerine anlatmıştı olay şöyle meydana çıkar bir gün kendisine ikinci hanımı şöyle bir sual sorar efendi ömrünüz içinde yaptığınız en makbul ibadetinizin hangisi olduğunu düşünürsünüz Nişapur vaizi şu açıklamayı yapar bunu benim takdir etmeme imkan yoktur Zira amelleri kabul eden Allah'tır. Hangisinde tam ihlasa erdim, hangisinde riyakarlık duydum kesin olarak bilemem ama buna rağmen hayatımın bir hadisesi ümid ederim ki Rabbimin en makbul saydığı amelimdir. Bu en makbul saydığı amelini şöyle anlatır. Gençliğimde şöhretim her tarafı tutmuş, benimle evlenmek isteyen kızlar bizzat kendileri başvurur hale gelmişlerdi. Bir gece yalnız kaldığım bir sırada yine bir genç kız geldi. Geceleri uyku uyuyamadığını, kararsız ve halsiz düştüğünü, benimle evlenmeyi murat ettiğini ısrarlı bir dille anlattı. Acıdım, hemen kızın babasını bulup istettim ve nihayet evlendik. Meğer kızın melek gibi masum görünüşünün altındaki söz dinlemez gerçek çehresi nikah zincirini boynuma takıncaya kadarmış. Nikahtan hemen sonra dikeni gülünden çok fazla bir kara çalıyla karşılaştım. Ne söz dinliyor ne de bir eksik ve kusurunu kabul ediyordu. Bir müddet düzelir zannıyla meşgul oldum. Düzelteceğime dair ümitlerimi yitirince sabretmeye karar verdim. Hem öyle sabır ki onu bir daha kırıp incitmemeye çok büyük gayret gösterdim. Yakınlarımın bunca sitem ve tenkitlerine rağmen bırakmayıp sabrettim. Zaman oldu ki bu kadınla, bir evdeyken sırtımda ateş ocağı taşıyorum sandım. Bu hal tam 15 sene sürdü. Ve sonunda o Allah'ın huzuruna gitti. Ben de öyle bir sabra mecbur olmadığım ikinci evliliği yapmış oldum. İşte bu sabrımı Allah Celle Celaluhu indinde en makbul bir amel olarak görmekteyim. Bundan ümitliyim. Evet, kendini hayatın bütün cilvelerine önceden hazırlayan ve kırk senedir Rabbimin beni üzen bir takdirle bulunduğunu bilmiyorum diyen. Nişapur vaizinin hayatında sevdiği bir sabır sahnesi bu. Ya bizimki? Var mı bizim de böyle tercih ettiğimiz sabrımız? Sırtımıza bir ateş ocağı taşıyışımız. Benim makbul amelim de bu olsun deyişimiz. Bundan daha mutluluk duyuşumuz. Evet bu misalle biz inşallah... Mevzumuza geçiyoruz. Aile içinde hiç tartışma olmaz mı? Diyor çok kısa zaten değerli dinleyiciler. Hayalperest olmamak lazımdır. Sen hanımınla hanımın da yer yer seninle zıt düşebilir. Farklı anlayış ve düşüncede olabilirsiniz. Bunlar geçimsizlik sebebi olamaz. Büyütülüp de huzursuzluk icabı sayılamaz. Zaman zaman hanımıyla zıtlaşmalar ters düşmeler oluyormuş. Bu yüzden huzuru kaçık, rahatı uçukmuş. Basit de olsa bu kadarcık bir zıtlaşma bile, bu işin sonunun gelmeyeceği kanaatini götürüyormuş kendisini. Sorusunda ne diyorsunuz bu zıtlaşmamıza, bu hayat yürümez mi, işi bitirmeye yönelmeli miyim diye de ilave ediyor. Ben böyle kimselere biraz da ibretle, hayretle bakıyor, henüz hayatı bilmeyen acemiler olarak nazar ediyorum. Sen tanımadığın birinin evinde dünyaya gelip büyümüş biriyle müşterek bir hayat yaşamaya başlayacaksın. Sonra da tümüyle aynılık bekleyecek. Basit de olsa bir zıtlaşma ve ters düşmeyi normal kabul etmeyeceksin. Olur mu böyle? Hayali bir evlilik, böyle anlayış, böyle insan tipi. Hayalperest olmamak lazımdır. Sen hanımınla Hanımın da yer yer seninle zıt düşebilir. Farklı anlayış ve düşüncede olabilirsiniz. Bunu bayanlar içinde söylüyorum. Sen beyinle, beyinde senle. Bunlar geçimsizlik sebebi olamaz. Büyütülüp de huzursuzluk icabı sayılamaz. Hangi babanın öz evlatları arasında görülmüş birbiriyle tamı tamına aynı olmak? Farklı düşünce ve tavırların sahibi olmamak? Var mı böyle öz kardeşlerin arasında tıpkılık Aynılık, farksızlık. Kardeşler arasında bile farklılık mevcut değil mi? Aynı babanın, aynı ananın çocukları arasında bulunan farklılık, başka ana babanın çocukları arasında neden bulunmasın? Bulununca neden bir geçimsizlik sebebi olarak görülüp, kötülük işareti şeklinde değerlendirilsin? Karı koca demek, iki tane ağaçtan yapılmış manken insan gibi, Birbirinden farksız olmak demek değildir değerli dinleyiciler. Mesele temel mefhumlarda ayrı olmamak. İslam'ın esas konularında zıt düşmemektir. Bunlarda bile farklılık olsa işi zamana bırakıp düzeltmeye yönelmek gerekir. İnsanın kalbini, gönlünü gerçeğe çevirme selahiyeti yalnız kendi elinde olan Allah'a havale etmelidir. Rabbimiz Resulüne bile sen sevdiğini hidayete erdiremezsin. Ancak Allah'tır istediğini hidayete erdiren, gerçeğe döndüren buyurmuştur. Sözüm burasında, insanlığa örnek, aile hayatı yaşamış olan Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem'den bir misal arz edeyim de, görün aile içinde ne gibi olaylar olabilir, ne türlü de düzeltme yoluna gidilir. Olayı Buhari'den özetleyeceğim. Efendimizin Sallallahu aleyhi ve sellemin kızı Fatıma'nın evine girdiğinde Efendimiz damadı Hazreti Ali'nin bulunmadığını görünce soruyor. Cevap Ali ile bir konuda biraz tartıştık. O da küsüp gitti. Nerede olduğunu bilemiyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzülerek yanında bulunan Selbin bin Sa'da emir verir. Git Ali'yi bul. Nerede olduğunu bana bildir. Az sonra gelen Selbin bin Said. Ya Resulallah, Ali mescitte toprak üzerine uzanmış uyuyor der. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hemen mescide gider. Uzanmış halde toz toprağı bulanmış vaziyette görünen Hazreti Ali'ye şöyle seslenir. Kalk ya Ebatura. Bu sesleniş üzerine uyanıp baktığında başı ucunda Resulullah'ı gören sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali hemen fırlayıp ayağa kalkar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şefkatle elinden tutar. Evine getirir ve birlikte otururlar. Şuradan buradan sohbetle arayı bulup küslüyü giderir. Tam bir sevgi saygı ortamı meydana getirdikten sonra kalkıp gider. Bu sırada Resulullah'ın mübarek yüzündeki sevincini gören sahabi sorar. Ya Resulallah sizi çok sevinçli görmekteyiz. Şöyle cevap verir Allah Resulü. Nasıl sevinmeyeyim? Çok sevdiğim iki kişinin arasını bulmaya muvaffak oldum. Bu sevinilecek bir olay hanımlarla beylere bu olay bir şeyler fısıldamış olmalı. Benim bir şey ilave etmeme ihtiyaç duyulmamalıdır. Zira Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma da aile için nazlanmalara maruz kalabiliyor ama işi uzatmayıp düzeltmeye yöneliyorlar. Bize ne oluyor sanki? Yoksa haşa biz onlardan daha mı ileriyiz? Haşa diyorsunuz değil mi? Öyleyse uzatmayın şu zıtlaşma ve tartışmayı şayet Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma'dan da ileri değilseniz tabi. Evet değerli dinleyiciler. Demek ki arada kırgınlık olan hanım ve beyler bu misalden bir ders almalı, bir ibret almalı. Eğer eşini, kocasını evden yolcu etmemişler varsa onları yolcu ederken bir tebessümle, bir güzel böyle bu seyle, güzel bir gönül almayla, İnşallah güne güzel başlanmalı veya yolcu edenler, etmeyenler, dargın ayrılanlar da varsa akşam üzeri beyler, hanımlar eve gelindiğinde hiçbir şey olmamış gibi karşı karşıya gelinmeli. Allah'ın selamıyla birbirlerini selamlamalı. Hiçbir şey olmamış gibi günlük hayatlarına devam etmeli diyoruz. Bu Hazreti Ali, Hazreti Fatıma radıyallahu anh'ın misallerinde olduğu gibi. Evet değerli dinleyiciler. Yine biz mevzunun programımızın sonuna geldik. Programımızın sonunda yine her zaman olduğu gibi bir hadis okuyup sonrasında şiirimizle bugünlük sizlere veda etmeyi düşünüyorum. Ebu Hureyre radiyallahu an Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Bir Müslümanın diğer Müslüman üzerinde beş hakkı vardır. Evet bunu tekrar ediyorum. Bir Müslümanın diyor Efendimiz, diğer Müslüman üzerinde beş hakkı vardır. Neymiş bunlar? Birincisi verilen selamı almak, İkincisi hastayı ziyaret etmek, üçüncüsü cenazelerine katılıp kabre götürmek, dördüncüsü yapılan davete icabet etmek, beşincisi aksırdığında elhamdülillah diyen kimseye yerehamükeallah, Allah rahmet etsin diye dua etmek. Bunu tekrar ediyorum bir Müslümanın diğer Müslüman üzerinde beş hakkı varmış Efendimizin ifadesiyle sallallahu aleyhi ve sellem bir verilen selamı almak tabi bunlar Müslüman diyor bakın zengin olsun fakir olsun garip olsun garip olmasın cahil olsun alim olsun. E, kimsesiz olsun, asil olsun, fark etmez. Yetkili olsun, yetkisiz olsun. Makam sahibi biri olsun, makam sahibi biri olmasın. İster işçi, ister bekçi, ister köle, ister çöpçü, neyse. ister patron, ister amir. Verilen selamı almak. Hastayı ziyaret etmek. Cenazelerine katılıp kabre götürmek. Üçüncüsü, yapılan davete katılmak. Beşincisi de aksırdığında elhamdülillah diyen kimseye yere Allah rahmet etsin diye dua etmek demiş. Cenab-ı Hak inşallah diğer Müslümanların bizim üzerimizdeki haklarını ifa eden müminlerden eylesin diyoruz ve inşallah şiirimizle programımızı bitirmek istiyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Yüzünüzden tebessüm, gönlünüzden aşk, sevgi, saygı eksik olmasın. Dudaklarınızdan da dualarınız eksik olmasın inşallah. Rabbim Dualarınızı kabul ettiği duaların arasına dahil eylesin efendim. havadır içinde can olmayınca gönül bir havradır özde irfan olmayınca dünya iç içe kuyu ve karanlık bir zindan sinnelere ışık saçan iman olmayınca dimałarda burkuntu yüreklerde hafakan Esip ünsiyerleri derde derman olmayınca, Beşer huzursuzluğa düştü huzur ararken, Önünde semadan gelmiş Furkan olmayınca, Kaybetti her şeyini kazanacağım derken, Yolunu aydınlatacak bürhan olmayınca, Senelerdir aynı şaşkınlık sürüp gitmekte, düşüncelere hükmeden vicdan olmayınca zahire bakılırsa ümit mumu sönmekte neylesin ne mahmutlar ondan ihsan olmayınca yıllar var ki bizler su dövüp durduk havanda iman ve fikir karışıp harman olmayınca <Gülüyor>